Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Şu dünya insan için aslında yani Allah dünyayı da dünyada ne varsa hepsini de insana hizmet için yarattı. Göklerde yerde ne varsa ne varsa sizin hizmetinize verildi ayetinden bu anlaşılıyor. Fakat dünya nimetlerle ve sıkıntılarla, korkularla, umutlarla yaşanan bir yerdir. İnsanda bütün dünya onun olsa bile doymayacak bir tamah ve hırs sahibidir. Milyonlarca, sonra milyarlarca insan bulunduğunda bu dünyada nasıl sığacağız bu hırsla diyoruz? Aslında dünyada belki bin kişinin bile olmadığı bir zamanda savaşlar vardı. Çünkü insanın gözü ve hırsı dünyadan büyüktür. Dünya bir insana bile yetmez. 7 milyar insana nasıl yetsin? Organizeli bir dünya olduğunda nefisler, zevkler ve beklentiler bir mekanizmanın içinde kontrol edildiğinde dünyada yaşanılabilir. Eğer bu gerçekleşmezse, organize olmazsa hayat, insanların istekleri, bir disiplin görmezse, hiçbir din, hiçbir ırk, hiçbir olay, insanı durduramaz o zaman. Buna Müslümanlık da dahil mi? Elbette Müslümanlık da dahil. Müslümanlıktan, dünya organizesini yani siyaseti ve nefisleri dizginleme becerisini kaldırdığınızda çılgınlığı bakımından Müslüman olmayanlardan farkını ayıramayacağımız bir Müslümanlık ortaya çıkar. Bunun için dünyanın idare edilmesi en azından insanın sağlıklı yaşaması için gereklidir. Bu nedenle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i insanlara din olarak sunarken, bu Allah'ın size gönderdiği dinidir derken dünya hayatının nasıl çekil düzen verilerek idare edileceğini de göstermiştir. Dünya üzerinde hırsı bulunan ve dünyanın tamamını yese, doymayacak kadar aç göz olan kuşaklar, dünyayı Allah'ın adaletine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mantığına göre yönetme yönünü İslam'dan uzaklaştırmak için uğraşmışlardır. Neden? Önce hilafetin kaldırılmasından başladılar. Neden? Siyasi düşünen alimi hemen ipe götürdüler. Çünkü Müslümanın evindeki ibadetinden kimsenin rahatsız olduğu yoktur. Müslüman'ın ticareti Allah'ın kitabına göre yapmasından, sokaklarda da Allah'ın sözünün geçiyor olmasından, okullarda Allah'ın sözünün geçiyor olmasından rahatsızlık vardır. Netice olarak dinimiz İslam, dünya organizesini yapmak için gelmiş bir dindir. Tıpkı birey olarak insanı organize yapmak için geldiği gibi. İnsan da bir düzen ve şema içerisinde insanlığını yaşayacak. Toplumlar da ve özellikle Müslümanların oluşturduğu toplumlar da Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayacaklar. Buna siyaset, yani insanları yönetme, toplumları yönetme diyebiliriz. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bize bıraktığı hayat tarzına, sünnet diyoruz. Yemede, içmede, oturmada, kalkmada, Ticarette, ziraatte, aile ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerde, devlet düzeninde ne yapılmasını tavsiye ederek gittiyse sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona onun sünneti diyoruz. Biz Müslüman olarak da onun sünnetini yani yaşam tarzını ya Müslümanlık böyledir ya da biz Müslüman değiliz diyeceğimiz kadar ciddi, kesin bir çizginin üzerinden görüyoruz. Bir insanın Müslüman olmasına Müslüman dendiği gibi Müslümanın hayat tarzı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını ölçü alarak yaşamasına da Sünnilik denir. Sünni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas alan insan demektir. Bu esas almaya yani ben ona göre yaşayacağım demeye getirilmiş bütün parazit düşünceler sünnet dışı kaldığı için sünniliğin dışındaki bir ekol anlamındadır. Müslümanlar ya sünnidirler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hayat tarzı görmüşlerdir ya da yüzlerce grupturlar. Ama sünnilik yani varsa Kur'an varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ben varım diyen anlayış bu hayatta gerçek Müslümanlık anlayışıdır. Bu inanılarak yapılacağı gibi eylemlerle de ortaya çıkar. Kuru bir sünnilik iddiasının ne dünyada ne ahirette kurtarıcılığı yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan da gelebilirsin. Sünni olmadığın sürece sünni yani onun hayat tarzını tarzın olarak kabul etmediğin sürece onun soyundan olman bir işe yaramaz en uzak ırktan en uzak ücra köşeden bir insan gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayatı bilir sünni olur kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olur kardeşlerim birinci noktada hayatı organize etmenin İslam'ın dinimizin yapmak için geldiği şeylerden olduğunu söyledik. İkinci noktaya geldik dedik ki, İslam bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şekillendirdiği tarzda yapar. Ona da sünnilik denir. Sünni olmak, hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşamaktır. İddia etmek değildir. Lafla olacak bir şey değildir. Üçüncü noktada diyoruz ki, bir devletin, bir toplumun, bir derneğin, bir kooperatifin, bir şirketin, bir ailenin, devletten aileye kadar inerek, söyleyelim, yönetimi, ya, sünni olur yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzına göre olur ya da her şeyi olur ama Allah'ın razı olacağı bir şey olmaz da o yönetimde huzur bulamaz aileden, okuldan, kooperatiften, dernekten, vakıftan, toplumdan, devletten, birleşmiş milletlerden her neredeyse mantığımız bizim budur biz evlerimizi Müslümanlaştırmaya çalışırken, kooperatiflerimizde faizden kaçalım derken veya üç Müslümanın bulunduğu bir yerde ahenkli bir İslam yaşayalım derken bütün bunların hepsine toptan çatı statüsünde olan devlet anlayışını başka bir mekanizmaya devredemeyiz. Hiçbirinin anlamı olmaz zaten. Çünkü devlet, toplumun yönetiminin adıdır. Toplum da, binlerce, on binlerce, milyonlarca aileden oluşuyor. Aileler ne yaparsa yapsın, ana eksen, sünni olmadığı sürece, çok bir anlam ifade etmiyor. Ya da bir bütün oluşturacak şekilde, İslam ortaya çıkmıyor. Tekrar sıralama yapıyorum. Devlet, toplum, okul, kooperatif, dernek, aile, şirket adı ne olursa olsun bir yerde insan yönetiliyorsa o yönetimin sünni olması gerekir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olması gerekir. Aksi takdirde İslam'ın ezanı olur, ruhu olmaz. İnsanlar hacca giderler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi orada bırakıp kendileri buraya gelirler. Haccın ruhu ile gelmezler. Başörtüsü olur, iffet olmaz o zaman. Para olur, helal de olsa, bereketi olmaz o zaman. İnsanların birbirlerine Allah kabul etsin dedikleri riyanın ötesine gitmez. Kardeşlik olmaz çünkü. Yönetimlerin her neyse yönetilen sünnete uygun olması lazım. Sünnete uygun bir yönetiminde belli kuralları vardır. Birinci kural, bir insan bir insanı yönetiyorsa merhamet esaslı yönetim yapacak. İnsana merhamet gösterecek. Hatta insanın dışındaki diğer canlılara da merhamet gönderecek. Çünkü senin iman ettiğin peygamberinin gönderiliş gayesini Allahu Teala alemlere rahmet için diyor. Dolayısıyla peygamberin isminin Aleyhissalatu vesselam şeriatının, Kur'an'ının, sünnetinin eksen olduğu bir yerde, insana ve hayvana merhamet vardır. İnsana merhamet, sünni bir yönetimin birinci basamağıdır. İkinci basamak, kesinlikle devlet, kooperatif, şirket, aile, nasıl yönetilirse yönetilsin yönetim sisteminin adı ne olursa olsun yöneticinin adı kimliği vasfı ne olursa olsun Allah'ın tevhidi esas olunacak orada nedir Allah'ın tevhidi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah esas olacak başka bir put devreye girmeyecek Allah'ın serbest bıraktığı başlıklar dışında kuralları Allah koyacak. Şeriat esas olacak. Eğer Sünni insanlar yani biz Sünniyiz. Asabık rahmet seviyoruz. İmam-ı Azam'ın peşinden gidiyoruz. Maturidiz diyen insanlar şu veya bu konuda kadın konusunda erkek konusunda Allah'ın hükmü farklı iken onlar bir hüküm koyuyorlar da bundan sonra böyle diyorlarsa ve buna da rıza gösteriyorlarsa orada tevhid yoktur tevhidin olmadığı yerde de İslam olmayacağı için değil sünnilik Müslümanlık yok zaten şu sorunun cevabını hiç kimse İnkar edemez. Ebu Talib Allah yok diyor muydu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen yalancısın diyor muydu? Böyle bir şey ağzından çıktı mı? Hayır. Niye kafir olarak öldü? Allah'ı kabul ediyor. Peygamberi seviyor. Ona 40 seneden fazla zaman hizmet etti üstelik en zor zamanlarda yanında durdu, lojistik destek oldu, niye kafir olarak öldü? Çünkü, Allah'ın tevhidine yanaşmadı. Tek merkezden yönetime razı olmadı. Yağmur, ölüm, cennet, cehennem, bunlar Allah'ta kalsın dedi. Ama diğer menfaatlerimiz, bizim tarafımızdan yönlendirilsin dedi. Ebu Talib'in bu mantığı bilhassa asabı Kiram'ın döneminin bitip siyasetin başka kitlelere kaldığı dönemlerin büyük bölümünde böyle olmuştur. Saray şeriattan muaf gibi ama toplumda şeriat var gösterilmiştir. Bu tabi ne kadar gerçek olacak ayrı bir mesele. Demek ki sünni bir yönetim evden devlete kadar ondan sonra da birleştirilmiş milletler midir, neresidir, oraya kadar her yerde tevhid esaslı olacak. Allah'tan başkası Allah'ın serbest bırakmadığı konularda konuşmayacak. Üçüncü basamak sünni bir yönetimde din adına zorlama yoktur. İnsanlara Müslüman olacaksın diye bir baskı yapılmaz. Herkesin dini kendinedir. İslam merhametle hayata başladığı için ona iman etmeyenleri bile saygın vatandaşlık statüsünde tutar. İslam toplumu Müslüman olmayanların yaşayamadığı bir toplum değildir. Aksine onların da Müslümanların sahip olduğu bütün haklara sahip olarak yaşadıkları bir toplumdur. Ama şerlerini ve küfürlerini yaymaya izin verilmez ayrı bir mesele. Dördüncü, Sünni olmanın kuralı, Allahu Teala kanunları koyduğu gibi şeriatı yönlendir yönlendirmek için bize esas olarak gösterdiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bunu uygulayacak bütün yöneticilerin insanların rızası ile siyasi kavram olarak da beyatı ile yönetici olması şarttır. Yani biz şeriat istiyoruz, tevhid esaslı yönetim yapıyoruz, diye biri gelip kahır uygulayamaz Müslüman toplumda. İnsanların beyat etmeleri istenir. Beyat nedir? Bugünkünün belki bir benzeri olarak oy vermeleri gerekir. İslam toplumu kahırla yönetilen bir toplum değildir insanlar ne kadar güzel sözden anlarlar güç kullanmazsan ne kadar itaat ederler hiyerarşi yürür mü devlet çökmez mi sorularına cevap olarak deriz ki yani insanlar belasını arıyorlarsa Allah belalarını verir. Bu dünyada kanun, disiplin her yerde gerekli ama kanun ve disiplin, kural koymak başka şey zulmetmek, yumruk kullanmak başka şeydir. İslam insanların hür iradeleriyle ve kendi rızalarıyla baskı görmeden onları yönetecek bir Ömer'in olmasını istemektedir. Bu da dördüncü basamağımız. Beşinci basamağımız ya da beşinci sünnilik kuralımız, kıyamet gününe kadar Müslümanların eliyle ne zaman ve nerede bir devlet, bir kooperatif, bir şirket, bir aile yönetimi yapılacaksa, şablon, hep, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve dört, Raşid Halife'nin şablonu olacaktır. Yönetimde, Müslümanlığın örnek şablonu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Medine'de kurduğu, ve dört halifesiz tarafından sürdürülen idare mantığıdır. Şüphesiz orada hurma vardı, başka yerde üzüm olacak. Tarım değişik bir şey üzerine kurulu olacak. Ama tarımda ölçüler Medine'den alınacak. Orada bakanlık yoktu, müdürlükler yoktu. Şimdi bakanlıklar var, müdürlükler var. Dünya büyüdü, toplumlar gelişti. Ama kim nasıl tayin edilir ölçüsünü koydu gitti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hak hukuku belirledi gitti. Bu şablon alındığı sürece istikamette kesinlikle Allah'ın izniyle önümüzde düz cennete doğru giden bir istikamet olarak devam edecek demektir. Sünni yönetimin altıncı prensibi hayatın içindeki siyasette buna dahil olmak üzere yeniliklere kapalı bir din değildir İslamiyet. Allah'ı dışlamadığı sürece Allah'ın şeriatının dosyasını kapatmaya yönelik bir yatırım olmadığı sürece Kur'an'dan bir ayeti yok gibi kabul etmeye yönelik bir şey olmadığı sürece bütün yenilikler alınır. Köhne kalmak Müslümanlık anlamına gelmez. Kuralımız böyledir. Yedinci kuralımız, Sünni yönetim kuralı bütün yatırımlar Müslümanların cemaat olmaları üzerine yapılacak. Cemaat, ırklarıyla, sınıf farklılıklarıyla, cinsiyet farklılıklarıyla, ülke farklılıklarıyla, coğrafya farklılıklarıyla hangisiyle alınırsa ansın, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesi tek çatı altında görmek demektir. Ümmet de diyoruz biz buna. Eğer yapılan bir iş, şu bölgedeki Müslümanla bu bölgedeki Müslümanın farklı olmasını gerektiriyorsa, o sünni bir iş olamaz. Eğer, ümmeti yöneten liderin çocuğuyla, o ümmetin toprağındaki köylerden birinde yaşayan gariban birinin çocuğu, aynı okula gidemiyorsa, aynı aracı kullanamıyorsa, aynı vergiyi vermiyorsa, aralarında bir farklılık varsa, bu yönetim sünni değildir. Değil, iktidarda olan kişinin, şimdiki ifadeyi kullanayım, Partisinin yöneticileri ucra bir köşede devlet gibi insanlara üstten bakacaklar. Bunu hiçbir şekilde sünni değil İslam olarak konuşamayız. Buna biz insanlık diyemeyiz ki İslamlık diyelim. Biz Ömer'i Raşit bir halife olarak örnek aldık. Valisinin çocuğu, onunla oynayan çocuğu azarladığı için, Mısır'dan Medine'ye kadar onları talimatla getirtip, sopalayan adam Ömer, radıyallahu anh, örneğimizdir bizim. Sekizinci, sünni kuralımız, sünnilik işletmemiz. Evde, şirkette, kooperatifte, devlette, siyasette, her yerde şura eksenliyiz. Şura ile iş yaparız. Şura nedir? Şura yöneticinin yapacağı iş konusunda o işi anlayanlarla görüş alışverişinde yapıp karar vermesi demektir bu fabrika buraya kurulacak helal gerekli bir iş bu bu yöneticinin o fabrika konusunda Müslüman gayrimüslim ülkesinde yaşıyor dışarıda yaşıyor kimse uzmanlarla görüşüp onlardan imzalı görüşler alıp onun ortalamasını bularak karar vermesine şura denir. O eyleme de istişare adı veriliyor. Kendi partisi diyelim bugünkü ifadeyle veya şirkette yeğeni, müdür, o ve ikisi arasındaki belli menfaatleri koruduğu için ya da boşa yatırım, devlet parası harcanıyor nasıl olsa, şirket parası harcanıyor nasıl olsa diye Boşa yatırım niteliği olacak iş sünniliğin dışına çakan, çıkan bir iştir. Sünni olmak sakal bırakmaktan öteye bir iş. Kadının çarşaf giymesinden daha öteye bir iştir. Resulullah iken o sallallahu aleyhi ve sellem o bile Cebrail aleyhisselam yanı başında dururken çocukları yaşındaki insanlara soru sordu ne yapalım ne dersin dedi nasıl görüyorsun dedi yer yer siz daha iyisini bilirsiniz dedi tamam böylesini yapalım dedi böylesi uygunsa bu olsun dedi sallallahu aleyhi ve sellem sünnet bu şekilde dedi. dokuzuncu sünnilik kuralı evde baba yönetici koca yönetici okulda müdür yönetici şirkette yönetim kurulu başkanı yönetici Siyasette, devlette, kim olursa olsun bu ümmette bir yeri yöneten insan yüzde yüz yetkilidir. Ona şirketin verdiği bütün yetkileri kullanabilir. Kanunların verdiği bütün yetkileri kullanır ama asla masum değildir. Sünni bir anlayışta masumluk hiç kimse için yoktur. Bu ne demek? sorgulanamaz bir yönetici olamaz demektir. Yöneticinin düşeceği ilk bataklık, kendisini tenkit edilmesinden rahatsız olmasıdır. Tenkit edene kızdığı zaman, o kesinlikle sünniliğin dışına çıkmıştır. Ömer radıyallahu anh, Raşid halifeleri örnek alıyoruz ne diyor? Kim bana, Eksiklerimi hatırlatırsa Allah ondan razı olsun diyor. Hatta bunu daha edebi bir cümleyle diyor ki, bana ayıplarımı hediye edenden Allah razı olsun diyor. Yani eksiğimi hatırlatırsa bunu adeta bir hediye gibi kabul ediyor. 10. Sünnilik prensibi. Tarihteki örneklerin hiç bağlayıcılığı yok. Ana kural şudur. Ümmeti Muhammed'de yönetim babadan oğula babadan kıza veya ağbeden kardeşe akrabaya geçmez. Ehil olandan öbür ehil olana geçer. Ehilden ehile geçer. Becerenden becerene intikal eder. Bu ana kurallardan birisidir. Yöneticinin oğluna, ümmet rıza gösteriyorsa, beyat ediyor, oy veriyorsa, hiçbir sıkıntı yok. Ama o onun oğlu olduğu için değil, ümmet onu beğendiği için orada olmalıdır. Temel kurallardan birisi budur. Ömer gibi bir insan, vallahi Allah'u an, vefat edeceği anlaşılınca, oğlu da herkesin sevdiği birisi olduğu halde, Oğlunu yönetici olarak bıraksana sözüne ne cevap verdi? Bir aileden size bir kurban yeter dedi. Madem beğeniyorsunuz kalsın bile demedi. 11. Sünnilik kuralı. Bu bahsettiğimiz kurallara göre, Kur'an'dan şaşmayan, sünnetten şaşmayan, Namaz kılmadığına dair de bir belgemiz olmayan yöneticiye itaat etmek Allah'ın emridir. Fazla vergi verse de diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani vergiyi fazlaya kaçırsa bile, şu şu kuralları koysa bile, Kur'an ve sünnetten şaşmadığı sürece, namaz da kıldığı sürece, Müslüman'ın yöneticilerine itaatimiz şarttır. İmam Gazali, rahmetullahi aleyh İhya i ulûm-ü dininde siyasetten söz ederken diyor ki ahiret ancak dünya ile kazanılır dinin var olması dünyaya bağlıdır dünya olmadıkça din olmaz ahirette İslamiyet diye bir din olmayacak çünkü bu yüzden din ve devlet iki ikiz gibidirler. Hangisini ayırırsan öbürü helak olur. Yani devletten dini koparırsan devlet çöker. Dinden devleti koparırsan din çöker. Bunlar birbirinin aslıdırlar. Dolayısıyla Müslüman itaat ederken yöneticisine kooperatifte şirkette vakıfta, ailede, devlette dünyanın ayakta kalması için gerekli bir işi yapar. Bir kişinin itaat etmesiyle ne olur denemez. Ben bir kişilik can taşıyorum. Ama bir milyon kişi itaat etmediği zaman da o bir kişilerden oluşan bir milyon kişinin taşıdığı can sarsıntı getiriyor dünyada. 13. kuralımız Esnaf 12. kuralımız İslam eğer sünni bir yönetim oluşturuldu ve orada yaşanıyorsa, orada hakkı söylemek, ezan okumak kadar ciddi bir iştir. Mazlumun hakkını savunmak, insanların canlarını, mallarını, onurlarını savunmak ezan kadar değerli bir iştir. Ve ezan gibi görevdir. Nasıl ezanın olmayışı İslam'ın olmayışını gösterir halbuki insanlar namaz kılıyorlar. Ama ezanı duymadığın yerde İslam'ın kimliği yok diyorsun. Müslümanlar hakkı konuşamıyorlarsa, bu yanlıştır diyemiyorlarsa orada sünni bir yönetim yoktur. Kadın tek başına Ömer diye başlayıp ikazını yapabiliyordu. Çünkü Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam'ı devlet yapan ruhu temsil ediyordu. Bu İslam'ın sünni bir kafayla yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mantığıyla yönetildiğini gösteren işaretlerden birisidir. 13. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olacağını düşüneceğimiz bir düşünce ama bir daha tekrar edeyim aile yönetiminde bu söz şimdi 13. madde geçerli şirkette geçerli, okulta geçerli, kooperatifte geçerli dernekte geçerli, vakıfta geçerli, devlette geçerli, partide geçerli bir yerde sünni mantık varsa orada cihat namaz gibi bireysel bir görevdir kimsenin başından savsaklayabildiği bir görev değildir. Hangi cihadı kastediyorum? Nefis cihadını, bilme maruf cihadını, kötülükleri engelleme cihadını, Allah'a davet etme cihadını, yaşadığın ülkenin sınırları tehdit görünce gidip cephede savaşma cihadını, ekonomik destek verme cihadını, infak cihadını, o İslam devletine vergini vermek cihadını neyle ayakta duracak devlet? Cihadın namaz gibi bir ruh olmadığı yerde yönetim kraliyet olabilir, İslam krallığı, İslam cumhuriyeti ismi de verilebilir, sultanlar olabilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hiçbir şekilde asla ve intisap edemez yalnız. Ve on dördüncü bir yönetimin sünni olup olmadığının göstergesi, on yedincisi yönetim o aileden devlete kadar bütün boyutlarında emanettir. Baba malı değildir. Dolayısıyla ben gidersem devlet çöker, ben varsam siz varsınız. Anlayışlı hiçbir yönetim, ehli sünnete intisap ettirilemez. Çünkü ümmetin bekası, İslam'ın yaşaması, bir kişinin bekası ve bir kişinin yaşamasından ölçülemeyecek kadar daha büyüktür. Eğer yönetici kendisini ben gidemem mümkün değil ben gideceksem hepinizi öldürürüm diye tepki gösteriyorsa o müslümanlığını konuşmuyoruz süphesiz yani müslüman müslüman gene ama haccaç gibi bir müslüman zalim bir müslüman Bağdat'ı işgal eden Abbas halifesi o onun Danışma kurulu, Allah için ona görüş belirten kurulu, artık sizin yapacağınız bir şey yok derse, buyurun emanetiniz deyip gider. Çünkü yönetim, insanın elinde emanettir. Ve bu emanetin sahibi dindir. Ümmettir, insanlardır. Ve 15. Sünnilik kuralımız yönetimde, denetlenemezlik hiç kimsede yoktur en basit düzeydeki bir müdürle en yüksekteki yönetici elbette kanunla belirlenen ve dünya örfünce makul görülen bir mekanizma dahilinde denetlenir bütçesi denetlenir, işleri denetlenir, sadakati denetlenir, görev anlayışı denetlenir, yenilenebilme ruhu denetlenir. Denetlenemez yönetici olmaz. Çünkü denetlenememek, yani sana kimse soru sormamız demek, masum olman demektir. İlahi bir otorite kullanman demektir. Hiç kimse ilahi bir otorite kullanamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilahi bir otorite kullandı. Onun dışındakiler ilahi bir kitabı uygularlar, kullanamazlar. Sünniliğin temel kurallarından birisidir. Ve 16. Sünnilik prensibimiz yöneticiler hangi görevde olursa olsunlar insanlık din ve yasalar konusunda bütün Müslümanlarla eşittirler. Ayrıcalıkları yoktur. Onun çalıştığı ofisi bir avukatın çalıştığı ofis gibi mi olmalı? Allahu Ekber. Bir avukata 20 metrekare ofis yeter. Bir mühendise 40 metrekare ofis yeter. Şu kadar 100 milyonluk bir ülkeyi idare eden bir insan 50 metre ofiste yapamaz bu işe herhalde. Bu ayrı bir mesele. Ama onun zevklerini tatmine yönelik yatırımda eşitlik bozulur. Görevinin çapı ile ilgili yatırımda eşitlik bozulmaz, adalet bozulmaz. Burada sünniliğin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlı olmanın idare açısından temel prensiplerini konuştuk. Elbette şöyle bir soru çıkacak. Emeviler böyle miydiler? Ya da Abbasiler, Selçuklular, Memlukiler, Osmanlılar, böyle miydiler? Şimdiki yönetimlerde böyle olan var mı? Bu soruya benim cevap vermeme gerek yok. Allah'ın dini, İslam'ın azizliği, Kur'an'ımızın yüceliği diye Göstereceğimiz bir coğrafya var mı? Böyle bir yönetim olunca o olacak. Nerede İslam yüce ise orada sünni bir yönetim var demektir. Onun dışında kralcıklardan, beşeri sistemlerle bir şeyler yapmaya çalışanlardan kırptıkça mutlu olan Müslümanlar vardır. Elhamdülillah fazla dövmüyor bizi diyen bir anlayıştır o. Söz İslam'ın değildir. Söz Kur'an'ın yüceliğinden gelmiyor. Kur'an'a da okullarda okutulma hakkı tanınıyor. Lütuf yapılıyor. Allah'a lütf ediyor adeta insanlar. Elbette bunu konuşmuyoruz. Ama şu var ki Yukarıdan aşağıya doğru zirveyi aşağıya kadar indirdiğimizde zirvede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Raşid halifeler vardı. Sonra Emevilere indi bu. Emevilerde yaklaşık olarak yüz küsür sene kadar ciddi bir düşüş gösterdi. Ama bu düşüş esnasında genel olarak düşen şeyin varlığına rağmen, hakikate rağmen bazı ilerleme noktaları da oldu. İslam biraz daha dünyaya yayıldı. Sonra Abbasi hanedanına geçtiğinde düşüş devam etti. Allah'ın haramlarıyla laubalileşme, İslam'a yeni yeni gruplar katma o dönemde oldu. Memlukilere geldi, Fatimilere geldi, Selçuklulara geldi, hep düşerek geldi. Osmanlı'ya geldiğinde küfürle sınırda olmanın bedeli çok ağır ödendi. Onlar da bedeller ödedi ama düşüş devam etti. Aşağıdan yukarı bakıldığında Osmanlı 5'ti, bir öncesi 6'ydı, öbürü 7'ydi. Puan yukarı doğru çıkıyor ama her halükarda bir şey değişmedi. En zirvedeki dönem olan Medine ve Raşid halifeler döneminde münafıklar hiçbir şekilde İslam'ın o nimetinden istifade edemediler. En düşük dönem hilafetin İstanbul'dan kaldırıldığı dönemde de yüreği İslam idaresi, sünni bir idare diye pır pır atan ve bu gerçekleşmediği için uykuları kaçanlarda hiçbir şey kaybetmediler. Onlar Ömerlerle buluştular. Buradaki münafıklar da o dönemin münafıklarıyla buluştular. Yani biz, burada vermek istediğim mesaj, şu ideal yönetimi, ailede kurarız da, şirkette kurarız da, büyük yerlerde kuramıyor olabiliriz. Hiç önemli değil. Yüreğimizde bunu bir sevda olarak saklarız. Oldu olmadı onu Allah'a havale ederiz. Bu sevdalıların sayısı çoğalınca da Allah gerçeğini bize nasip eder. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve rabbil